20. yüzyılda yaşamıştır. Yüzyılını unutmayın arkadaşlar. Bizim için önemli. Diğer maddemiz Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı. Gül Yüze köyünde doğmuştur arkadaşlar. Gül Yüzü diyebiliriz. 200'ün üzerinde aşık makamı bilmesi önemli bir özelliği. Bu bizim için önemli bir madde. Diğer madde birçok hikayesi ve binin üzerinde şiiri var. Saz ustalığı... Ve güçlü doğaçlamasıyla bilinir. Arkadaşlar şu güçlü doğa doğaçlama ifadesini e, soru çözdüğünüzde o sorular üzerinde görebilirsiniz. Diğer madde 1900 bu çok önemli bir madde. 81 yılında TRT yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur arkadaşlar. Diğer maddemiz ben bir şeyda bülbül güzel görünür gel şiirleri ünlüdür. Ben bir şeyda bülbülü özellikle ...duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şiirlere önemli. Şiirlerini peki ne yapıyor arkadaşlar? Gönül Bahçesi adlı bir kitapta topluyor. Gönül Bahçesi ifadesini, Gönül Bahçesi adlı bir şiir kitabını görürseniz, duyarsanız... ...ne diyeceğiz arkadaşlar? Şeref Taşlova diyeceğiz. Bu bizim için çok ama çok önemli bir nokta. Ve sonrasında arkadaşlar 2008 yılında yaşayan insan hazinesi olarak... Kabul ediliyor. 200 üzerinde eseri var, 200 üzerinde aşk makamı var, birçok binin üzerinde şiiri var. Güçlü doğaçlama, güçlü doğaçlamalarıyla ünlü. TRT yarışmasında Türkiye birincisi olduğunuz biliyoruz. Gönül Bahçesi kavramını, şiirini, kitaplarını, şiirini topladığı eser olarak bileceğiz Gönül Bahçesi ve en son 2008 yılında yaşayan insan hazinesi olarak. Kabul edildiğini bilmemiz yeterli olacak ama gönül bahçesinde hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar.